Günaydın bir dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın 94.9 Açık Radyo'dayız ama bu sefer programımız canlı değil bant kaydı ee, çünkü çok güzel bir nedenimiz var. Evet bugün e, dolap çekmecisi e, Taygın'ın doğum günü. Evet onun doğum gününü e, kutlamaktayız biz siz bu kaydı dinlerken. Bugüne özel, ben çok sevdiğim bir kitabı seçtim bu program için. Kırçıçeği yayınlarından çıkan Oliver. bir Sif'in yazıp resimlediği bir kitap bu. Kitabın başında itaf var bir tane. Kendini herkesten farklı hissetmiş olanlara... Diyor. Ve bir tane tablo var. Tabloda koyunlar var. Aralarında bir tanesi siyah. Sırtını diğerlerine dönmüş ve yandan yandan onları gözetliyor. Kendini farklı hissediyor belli ki. Hikayenin kahramanı kitabında adı, adı, adını veren kişi Oliver'da kendini farklı hisseden bir çocuk. İlk cümle böyle başlıyor zaten. Oliver kendini herkesten farklı hissediyordu diye. Kocaman bir şehir görüntüsü var. İşte otobüste e, gidenler, bisiklete binenler, işte yolda yürüyenler bir sürü insan ama hepsinin yanında birileri var bir biçimde. E, birisi yoksa bile mesela bisiklette giden kişinin e, bisikletinin sepetinde kedileri var. Ama... Şu şurada mesela patenli ama köpekli birisi var. Evet. Hem yanında birisi olan yani hem yanında bir insan olan hem işte bir hayvan dostu olan kişiler var. Evet ve Oliver var. Oliver bir otobüsün penceresinden görüyoruz onu. Kucağında oyuncak dinozoruyla yolculuk ediyor. Kendini farklı hissediyor ve gayet mutlu görünüyor. Halinden çok memnun. Yüzünden öyle bir ifade görüyoruz e, Ve zaten e, hiç de önemli değildi farklı olması diye devam ediyor kitap. E, çünkü kendi dünyasında arkadaşları ile mutluydu diyor. Arkadaşları da işte e, kuklaları, oyuncak ayısı, e, oyuncak dinozoruyla bir canavarı var. Bundan hmm. sonraki sahnelerde de hep görüyoruz onları. Kitapları, radyosu. Evet e, ve işte bir koltuğun üstünde Oliver tek başına arkadaşları oyuncaklarıyla e, bir... E oyunun içinde tam ortasında hikaye devam ediyor ee, ve Oliver ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor işte onlarla serüvenden serüvene koşuyordu derken bir kütüphane görüyoruz yine kütüphanede bir sürü insan ee, yine yani bir anneyle bebeği var baba ve sırtına aldığı kızı var herkes bir, bir biçimde birileriyle bir şey yapıyor ve Oliver bir merdivenin tepesine tırmanmış kafasına da böyle bir e, o kampçıların kullandığı Fenerlerden takmış ve kitapların arasında kaybolmuş ee, ve kitaplarla arkadaşlarıyla maceradan maceraya attı işte kocaman bir sayfada farklı farklı Oliver'ın oyun sahnelerini görüyoruz. İşte çöllerde geziyor, daracık köprülerden geçiyor. İşte aşağıda köpek balıklarının olduğu bir deniz var ama Oliver aslında bir kanepenin tepesinde görüyoruz. Ve minderler ya. aşağıda duruyor. Çocukken oynadığım oyunların aynısı demek istiyorum. Evet. Yani bütün bunları yaptım evet, herhalde. Evet, de şu özellikle kanepeli ve aşağıda uçurumun e, denizin olduğu kısım benim de çok sevdiğim bir oyun. Yani evin koltuklarının minderleri benden ne çekti bilemezsiniz yani. ...neler oldu onlar? Mesela kalede oldular, düşmanda oldular, atta oldular, her şey oldular mesela. Aynen Oliver'ın da öyle bir hayatı var evet. burada. Ee, ve benim, benim şey hoşuma gidiyor, bu Oliver'ın oyuncaklarını da farklı pozisyonlarda görüyoruz... ...ve surat ifadeleri var. Yani gerçekten canlılarmış ha, evet, gibi. Evet, hep, i̇şte, o ana uygun. Evet, Oliver'la Oliver sürekli böyle göz tevası halindeler. Ee, ama hikaye giderek boyut değiştirmeye başlıyor... Ee, Oliver bazı şeyleri yalnız yapmak zorunda kalıyordu diye devam ediyor İşte bir havuzdalar herkes çok eğleniyor birlikte yüzüyorlar işte çocuklar var simitleri takmışlar ee, suda eğleniyorlar Oliver kendini böyle yüzük oyun suyun üstüne bırakmış ve e, hiç suda olmaktan orada o sırada eğlenceli bir şey yapmıyor memnun değil arkadaşların da suratları asık ee, işte bir aile toplantısı oluyor Oliver masanın altına girmiş ee, sonra Piyano çalıyor ama böyle giderek hüzünleniyor sahne. Ve kitabın en başındaki cümleye geri dönüyoruz. Tekrarlanıyor bu cümle. Oliver kendini herkesten farklı hissediyordu. Ama bu sefer o yüzündeki mutluluk ifadesi kaybolmuş. Ve camdan böyle yalnız mutsuz bir çocuk gibi bakmaya yani, başlıyor. Arkadaşları yani o oyuncakları da bir kenarda böyle boyunları bükük duruyor. Duvardaki tablolar bile baksana orada timsah var, kurt var. Bu arada yani değişiyor zaten renkler evet. bir sürü bir şey. Evet. Yalnız işte oyuncak... Timsah ben e, dinozor diyorum bunu ama timsah aslında onun duvarda bir resmi var bir tane oyuncak kukla var ama Oliver'a benziyor. Evet yani Oliver'a benziyor. Küçük böyle ayrıntılar var ee, ve e, Oliver işte ertesi gün tenis oynarken tabii tenis topunu duvara atarak tek başına oynuyor. Ee, ha, squash top oynuyor diyelim. Evet top bir anda fırlıyor yakalayamıyor raketiyle onu ve Oliver bambaşka bir maceraya atlıyor ve e, bir bakıyor ki elinde raket olan bir kız çocuğu tek başına ortada buluşuyorlar ve en güzel serüvenin başlangıcıydı diyor Oliver herkesten biraz farklıydı ama hiç önemli değil çünkü Olivia da farklıydı diye sonunda artık sözlerinde olmadığı bir sahnede bitiyor son yazıyor sonunda sonun üstü çizilmiş ve başlangıç yazılmış Olivia kim diye, diye sorarsak Hemen kitabın başına dönelim ve bütün kitap boyunca aslında Olivia'yı da görüyoruz bir biçimde o sahnelerin içinde. İşte ilk e, sahnede e, Oliver otobüsle giderken başka bir otobüsün arka koltuğunda Olivia, Olivia. var. E, ondan sonra kütüphanede Oliver kitapları karıştırırken hemen yan sayfada kucağında bir, e, bir öbek kitapla Olivia geçiyor sırada oradan. Ee, ...herkes havuzda oynarken ve Oliver sıkılırken... E, ...yine yan sayfada e, bir şemsiyenin altında bir masaya yerleşmiş kitap okuyan... ...yine Olivia var. Ee, aile toplantısında Oliver masanın altında dururken... ...yaklaşmış bu sefer masanın hemen kenarından... Olive, ...Oliver'a göz ucuyla evet, bakan Olivia var. Belki de bu aile değil de komşular toplantısı falan gibi bir şeydir herhalde değil mi? Yani birbirlerini tanımıyor, tanımıyorlar gibi çünkü... Bilmiyorum yani bir parti söz konusu burada ama böyle kekler, makler, çocuklar toplanmış. Herkes birbiriyle evet aslında şey çok da iletişim kurmuyor gibiler. Yeni tanışıyor gibiler. Yani bir ev ortamı burası. Hı -hı. Ama kim hikayeleri nedir bilmiyorum ki bu da çok güzel bir şey. Çünkü hepsiyle ilgili bir hikaye uydurulabilir. Aa, tabii tabii her tip için apayrı bir şey söylemek mümkün. Ee, ve e, bir biçimde işte bu hikaye aralara atılmış olivyalarla... ...sonunda gerçek Olivia'ya kadar varıyor ve e, Oliver kendini gerçekten bu sefer farklı hissediyor... ...ama o farklı hissetme duygusu kitabın içinde birkaç defa değiş, değişiyor. E, ve mutlu bir sonla, son değil başlangıçla e, noktalanıyor kitap. Ya bu, şu, e, burada şeyi çok güzel yani hani e, özellikle belli bir dönemde çocukların, gençlerin, ergenlerin her neyse işte... ...böyle farklı olmak için ekstra çaba harcadıkları bir zaman vardır... ...ama o farklı olmak aslında bir yandan da bir şeye ait olma çabası gibidir... ...ve çok karışık bir duygudur ya o. <gülüyor> ee, burada yani Oliver'ın başından geçen şey aslında bütün bunların... ...nasıl diyeyim bir tür temize çekilmiş hali gibi bir şey. Yani Oliver farklı, zaten farklı ama o farklılığın bir bedeli var... <gülüyor> ...ve e, o bedeli de ödemekten çekinmiyor. Yani çekinmiyor derken ödüyor zaten yani bir şekilde ama... E, Asıl hani o farklılığın fark etmediği noktada bir arkadaşı oluyor. Yani bu çok çarpıcı evet. ve güzel. Ee, evet ee, ama bir yandan senin dediğin demin dediğin şeyle de şeye çok katılmıyorum. Hani ergenlik hı. döneminde belli bir çağda farklı olmaya çalışırsın dedin ya. Oliver'ın öyle bir kaygısı Halo, yok. Hayır Oliver'ın doğal hali evet, evet doğru Evet yani diyorsun. Oliver e, belki içine kapanık bir çocuk yalnız bir çocuk bilmiyorum ama işte kitapları var, oyuncakları var sonsuz bir hayal gücü var yani var ve Oliver bir kere çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir özellik yani herhalde bir çocuğun öğrenmesi ya da beceri, becermesi çok güzel olan bir şey olsa gerek Oliver kendi başına zaman geçirmeyi çok iyi biliyor evet, evet ve çok eğleniyor Yani işte o demin dediğimiz Hı -hı. sahne birlikte hazine aradılar dediği kısımda bir kartondan kutu açmış onu ve kendine bir araç yapmış yani artık nasıl bir araç so. Çölde develere bindiler diyor ya da belki bir deve bu. Ya da işte daracık köprülerden geçip köpek balıklarına meydan okudu. O koltuğun üstüne çıkıp yürüyor ve Aşağısı bin bir tehlikeyle doluyor. Biz burada dışarıdan gerçek sahneyi görüyoruz. Koltuğu minderleri görüyoruz ama Oliver kim bilir ne görüyor. Tabii kim bilir nerede yani neler yaşıyor. Yani ben onun ne gördüğünü görebiliyorum kafamın içinde. Çok eğleniyorum o yüzden Yani çocukken böyle oynayan herkes muhtemelen bunu görüyordur bir biçimde yani... Koltuklar koltuk değildir, minderler minder değildir yani. Evet. E, kitabın... Aa bu da bir tane çok ünlü bir resme denk geliyor. Bu bir pipo değildir yani. <gülüyor> evet aynen öyle. <gülüyor> ee, Birgitte Sif'in resim, bu ilk kitabı yanılmıyorsam ya, yaptığı, yazdığı ve resimlediği ilk kitap diyebiliyorum ben. E, 2012 yılında yazılmıştı. 2012 yılında da Türkçe'ye çevrildi, de Kırkç Kırkçı yayınları Aslı Moşan'ın Türkçesi e, yani çok hoşlanıyorum yani kitabı okuyup bitirdikten sonra dönüp tekrar tekrar hı hı. bakıyorum her seferinde resimlere. Çünkü her köşesinde başka bir, bir şey saklı yani. Bu, o gerçi... kadar yoğun da görünmüyor çok da hani aslında sade de resimler bir yandan Res ya. E, hem öyle hem evet. renkleri e, seçilmiş evet, olan pastel. renkler hani çok parlak Canlı, Aha. göz alıcı renkler değil, kahverengi tonları, kahverengi, bej, arada böyle yer yer kırmızılar e, göze çarpsa da mesela oluyor. Kırmızı evet, ama yani zaten. oldukça pastel renkler ama e, yani o kalemin kalem dokunun ...hissimi diyeyim artık. Yani bir sıcaklığı var resimlerde ve e, bakmaya doyamıyorum ben. Çok keyifli. Suratlar, insan figürlerinde böyle bir karikatür. E, varı bir e, üslup da var. Bir de sürekli atıflar bir yere gönder, yani metnin içindeki bir başka yere bir gönderme falan hep bunlar da sürekli olduğu için aslında sürekli bakma ihtiyacı hissediyorsun resmi. Evet. Ve işte bu kalabalık sahneleri her birinde e, bir sürü e, buradaki her figür ayrı bir öykü barındırıyor, her birinin bir hikayesi var ve bu kitabı okuyan herkese göre de o hikayeler değişebilir. E, her seferinde yeni bir kitap okumanız mümkün. Böylece. Hı -hı. E, yani her anlamıyla e, çok keyifli, çok güzel bir kitap bu. Sonunda e, Olivia ve Oliver buluştuğunda bir kukla tiyatrosu e, sahnesi görüyoruz. İkisi de oyuncaklarını, kuklalarını ellerine geçirmişler ve birlikte oyun oynamanın artık tadına varıyorlar. E, seyircileri de e, bezden o oyuncakları evet, onları evet, oturtmuşlar oyuncaklar. karşılarına. Çok sevimli, çok keyifli bir kitap ve ben her seferinde okumaktan apayrı bir keyif alıyorum sanırım bu keyif de yani okuma keyfi bu kitaba dair. Benim Bulaşıcıdır bence. Hem bulaşıcı hem de hiçbir zaman bıkmayacağım kitaplardan biri diyebilirim. Kırç Çiçeği yayınlarından çıkan Oliver, Birgit Asif hem yazmış hem resimlemiş. Türkçesi de Aslı Moçan'a ait. İstersen bir, bir müzik arası, müzik arası geldi, verelim. Evet şarkımızı anons et sen ee, ee, ben anons edeyim evet. tamam ee, Tayga'nın doğum günü dedik o yüzden The Beatles'tan Happy Birthday çalacak şimdi 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, i̇lk bölümde sen Oliver'ı anlattın Brigitte Asif'ten. Ee, ben de şimdi son zamanlarda çok ilgimi çeken, çekmeye başlayan bir konuya gireceğim. Üstelik benim için en zor konulardan birisi diyebilirim. Evet. En uzak olduğum konulardan birisi diyebilirim. Kitabın adını söylediğimde zaten hemen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Adı Molekül Macerası kitabın. Ee, işte üç boyutlu bir kitap bu. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Ee, kitabın yazarı e, Tom Adams. illüstrasyonlarını da e, Thomas Flintum yapmış. Ee, kitabın Türkçe'ye çevirisinde Çağlar Sunay yapmış. Hemen lafını bölmek istiyorum. Süper bilim. ...dizisinden çıkmış bu kitap... ...üç boyutlu bir kitap dedin ama... ...şöyle bir alt başlığı var... ...üç boyutlu kimya karmaşası... Ya evet. Yani ...bu her şeyi açıklıyor aslında değil mi? <gülüyor> ben tabii o ismi çok yadırgamadım... ...çünkü kimya benim hayatım boyunca... ...bir karmaşadan ibaretti yani... ...hiçbir zaman kavrayamadığım şeylerden bir tanesi... ...konlardan... ...son zamanlarda senin bu halin, durumun... ...beni çok eğlendiriyor çünkü... ...sen böyle bir ara matematik kitabı okuyordun... ...birkaç hafta önce sonra bu molekül ya e, kimya kitabını okumaya başladım. Bu seriden bir de fizik kitabı çıktı biliyim. Evet, fizik onun kadarıyla. da peşindeyim. Yani yakında onu da alır okursun <gülüyor> ve tabii, bir süre de yani... başucundan ayırmıyorsun. Başucu kitabını oluyor. Ya evet. ve ondan sonra hala kafan karışmaya devam ediyor. <gülüyor> ya işte yeni tanışıyorum çünkü diyebilirim. Ee, neyse kitaba döneyim şimdi <gülüyor> benim. <gülüyor> Bilim maceram bu Nasıl bırakıp... kimya ile nasıl tanıştın ondan o zaman şimdi? <gülüyor> Kimya macerası aslında baştan sona kimya dünyasına dair kısa net bilgiler veren ve bunları verirken de işte küçük eğlenceli yöntemler kullanan bir kitap o yüzden aslında çok işi kolaylaştıran bir yanı var bu kitabın. Ee, i̇şte kimya deyince hemen aklımıza gelen bir takım klişeler vardır belki hani bir şeyi bir şeyle karıştırırsınız önce bir dumanlar çıkar sonra bir patlama olur ve hani e, o dumanların arasından bilim adamımız e, <gülüyor> işte simsiyah olmuştur o patlamanın etkisiyle ve falan hani e, ona benzer bir sahneyle başlıyoruz ama patlama yok. Neyse. Yani burada evet yani burada her şey sağlıklı görünüyor işte hatta gözlük. Takmış, yani gözlerini korumak için hmm. bir koruyucu gözlük bile takmış bir çocuk var ve e, bir kimya deneyi e, yapıyor ve işte daha bu sayfada zaten bir sürü açılıp kapanan e, şeyler var tepkinin etkisi diye bir başlık var mesela işte e, ne bileyim kimyanın kullanıldığı alanlar büyük şirketler nasıl kullanıyor atom neye benziyor vesaire birbirinden çok farklı konularda birkaç e, pencerede e, bilgiler veriliyor. Bu arada benim hoşuma giden e, bilgilerden bir tanesi şu bu kitapta. E, güzel bağlantılar göndermeler de var e, kitap boyunca. Kripton gerçekten de bir elementtir. Ancak kriptonit diye bir element yoktur. Ayrıca süpermen de gerçek değildir diye. Zaten hani, doğrudan süpermeni e, gönderme. E, ve kitabın işte bu hani kapağı kaldırdığınız zaman hemen karşınıza çıkan bölümüydü. İlk sayfayı açtığınız zaman e, bayağı böyle heybetli bir evet, şey karşılıyorsunuz. Bu evet, işte üç boyutlu gerçekten üç boyutlu veriyor burada. Evet evet burada bir bor atomunun maketi açılı veriyor. Yani hemen ayağa kalkıyor diyelim. İşte etrafında nedir o dönenler? Bak Elektron. yine aklıma gelmedi. Görüyor musun? Elektronlar etrafında dönen elektronlarla görünüyor. Bunlar çok işte şey dengede duruyorlar aslında bir biçimde. Ee, o yüzden de çok keyifli görünüyor yani bu bu şey e, açıldığı zaman e, bor atomu ve e, kimya ile ilgili yoğun bilgiler vermeye başlıyor işte mesela e, simya'dan söz, et, söz ediyor önce hmm. hani madde yani simya'dan gelen simya yöntemleri üzerinden bu hani <gülüyor> altın yapmaya çalışıyorlar <gülüyor> <gülüyor> yani evet. bu arada gerçekten altın yapmayı başarıyorlarmış ee, bazı evet bazı madenlerden ama çok pahalıya geliyormuş bu yöntem yani bunu çok Aklım almadı tabii da benim daha bir sürü şey olduğu gibi. Sonra işte e, Mendeleyev'den bahsediyor mesela bu şeyin söyle periyodik tablo. Hmm, ünlü tablo mu? Ünlü tablo yani her e, lise öğrencisinin başının belasıdır bu tablo yani. Evet. Hatta bunun böyle Ezberlerdik işte. Ezberlerdik numaralarını. E, bir yöntem daha var o da <gülüyor> tıpkı bu kitaptaki gibi bunun küçük boyutlu bir halini e, yanında taşımak oluyor. Evet. Çeşitli nedenlerle diyelim. Ben hani hep cebimde bulundururdum bir dönem. Böyle <gülüyor> bir küçük bir periyodik tablo. Cep tablosu. Cep tablo evet işte. Sonra yine işte bir sürü bilgi vermeye devam ediyor. Burada mesela kalsiyumla ilgili bu bilgiye şaşırdım ben. Kalsiyumu anlatırken diyor ki işte vücudumuzda yani işte kemiklerimizde dişlerimizde vesaire bir toplam 1 kilo kalsiyum vardır. Diye. Yani bir kilo bayağı bir bir şey yani. Evet, düşününce. Ee, o yüzden ona biraz şaşırmıştım. İşte helyum anlatıyor mesela helyumun helyum. Neyse helyumun eee ne? Güneş'te keşfedilmiş önce. Yani dünyada da bulunduğu halde önce Güneş'teki varlığını fark etmiş insanlar. Helios. Ve evet adı da oradan geliyormuş zaten Yunanca'dan geliyormuş Güneş sözcüğünün karşılığı olan Helios'tan geliyormuş Helium sözcüğü. Bu da güzel bir bilgi. Ee, işte silisyumdan vesaire bahsediyor ve işte saç elektriklendirerek tarakla hı hı. bir deney arka cebinizdeki tarakları kullanın yani. Ondan sonra ee, devam ediyoruz işte maddenin hallerinden bahsediyor mesela işte katı. E, gaz ve e, sıvı, sıvı. Gaz. evet evet aslında akışı böyle <gülüyor> ve e, benim hiç aklıma gelmezdi mesela bunu bir <gülüyor> bunu bir bardakla göstermişte bir e, içecek var bardağın içinde e, sıvı işte katı halde buzlar var ve gazlar çıkıyor işte çünkü gazlı bir içecekmiş çok pratik olmuş yani gayet evet, temiz şey gösteriyor. Yerde yine deneyler öneriyor. İşte katı halin nasıl olup da sıvı hale ve bu gaz hale geçtiğini gösteren mesela bir kitapçık var burada. Onu bir kitapçık şeklinde yapmışlar vesaire. Ondan sonra mutlak sıfır diye bir şey var. Mesela bu da çok şaşırtıcı bir bilgiydi. Sıfır hani mutlak sıfır ama baya bir eksi derece ve çok ilginç şeyler oluyormuş. Eksi 273 derece diye gösteriyor. Hiç biz daha yapay buna ulaşamamışız ama mesela o sıcak o kadar düşük sıcaklıklarda sıvılar yukarı doğru akıyormuş. Yani Mesela ben, benim aklım ben, Benim de hiç yani. aklım Hiçbir almıyor. Yani işte ilginç İlindadaki bir şey. en soğuk yer neresiymiş? Öyle bir bilgi de var şurada. Ha yer evet. Üzündeki en soğuk yer eksi doksan Vo derece Vostok'muş. Evet. Kutba yakın. Güney Kutbu'na yakın. Vostok'ta diyor. Eksi ee, 90 dereceye kadar düşermiş. Ee, buradaki şey evet. ısı Yani, bayağı yani bir... mutlak sıfırı bırak. Eksi 90 dereceyi bile insanın aklı almıyor. Yani işte böyle mesela kekin nasıl kabardığını açıklıyor burada. Benim için tabii büyük bir sırdı kekin nasıl kabardı gerçekten. Onu da burada <gülüyor> Evet ama hani ne oluyor da oluyor yani işte etki tepki vesaire onlardan bahsediyor. Yani daha bir sürü mutfak, e, kimyası. mutfak kimyası. Mutfak ama gerçekten aslında şimdi bu kitaptan sonra evet mutfak aslında bir kimya laboratuvar, laboratuvarıymış meğer. Onu da e, iyice idrak etmiş oldum ben de. Yani kimyayı idrak ettiğim bu müstesna günde diye <gülüyor> bir cümle kurmak istiyorum. Evet. İşte bu şekilde birçok bilgi veriyor. Hatta gazozun nasıl icat edildiğinden bile bahsediyor o bilgileri verirken, çevre kirliliğinden bahsediyor. Sonra bu biraz daha işte derinleştiriyor konuyu, asit-baz tepkimeler, tehlikeli kimyasal maddeler vesaire gibi konulara giriyor ve hatta işte organik kimya, nükleer yani nakli. Radyoaktivite vesaire gibi e, konuları da el alıyor ve tabii ki Marie Curie'den de e, bahsediyor. E, dolayısıyla e, bir sürü eğlenceli kapakçığı, kitapçığı işte üç boyutlu bölümleri olan e, ve aslında gayet de e, kimya bilimine dair evet. e, derin e, kapsamlı bir içerik sunan evet. eğlenceli bir kitap. Evet yani hikaye burada da bitmiyor. En son bilgi kutucuğunda da ardından ne gelecek Diyor ve kimyada keşfedilmeyi bekleyen daha çok şey var diye noktalıyor kitabı. Gerçekten çok eğlenceli, çok Güzel hazırlanmış bir kitap. Yani benim bile bu kadar ilgimi çektiğine göre e, iyi bir kitaptır evet. emin olabilirsiniz. İş Bankası yayınlarından çıkmıştı. E, eğlenceli, kimya, e, pardon süper bilim dizisinden molekül macerası. Evet. E, bir Dolap kitabın bugünlük sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu sizin okulu sundu.